ha tamam e, geliyorum bir dakika şu iletiyelim. evet evet ana ses 10 dakika ya bir bekle <gülüyor> arkadaşlar duyduğunuz gibi biraz acelem var e, siteyle ilgili bir yeniliği duyurmak istedim belki fark edenleriniz olmuştur serbest kürsü serbest kürsü diye <gülüyor> bir bölüm eklendi siteye yani ben ekledim Adı üstünde serbest bir kürsü bu aynen Hyde Park'taki gibi hani şu Londra'da bulunan fark. o parkta bir kürsü, kürsü vardır He, Herhangi biri istediğini çıkar orada bahara çağır anlatır falan e, dinleyenler olur 10 kişi. kişiyi <gülüyor> i̇şte Sırayla çıkar, kır, çıkarlar kürsüye hoş bir şeydir ilginçtir Neyse işte anafikir.com'daki serbest kürsü de buna benzer bir şey söylemek isteyip de söyleyemediğiniz hani blogunuz yoktur. Kendinize ait bir web siteniz yoktur. Bir yayın organınız yoktur. Yani istediklerinizi yazıyorsunuz. Hatta video ya da ses dosyası da gönderebilirsiniz. Ee, iletişim bölümündeki mail adresime yollayabilirsiniz. Yani Hyde Park'ta söylediklerinizin aleyhinizde delil olarak kullanılmayacağı söylenir mesela. Bilmiyorum belki hani ee, sadece söylentidir belki Ama ana fikirdeki kürsü bu kadar özgür değil <gülüyor> Yolladığınız materyallerden siz sorumlusunuz yani Ona göre ben elçiyim Bilirsiniz elçiye zaval olmuş ee, Neyse gitmem lazım ee, Sonra görüşürüz Kapan kapan kapan kapan kapan, kapan. Oğlum geldim lan Upload edeceğim daha